İzahı Hadis-i şerifte büyük bir mucize vardır. Zira Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi asrından sonraki ümmetlerin açıklık saçıklık belasına müptela olmalarını beyan etmiştir. Şöyle ki başlarında deve örgücü gibi saçları ve giydikleri halde çıplaktırlar cümleleriyle açık saçık olarak sokak ve evlerde bulunan şimdiki bayanların halini keşfetmekle, onlara böyle bir felaketten sakınmalarını emretmiştir. Yani, dar endamlı giydikleri, vücudun bir kısmını kapalı, diğer kısmını açık olarak bıraktıklarından dolayı, Allah'ın nimetinden mahrum olacaklar. Saçlarını da devenin hörgücüne benzettikleri için Allah'ın gazabına uğrayacaklar demektir. 2- İki sınıf ateş ehlindendir. Ben onları görmem. A. Bir kavimdir ki ellerinde kamçılar öküz boynuzları gibidir. O kamçılarla insanları döverler. B. Kadınlardır ki giydikleri halde çıplaktırlar. Fitneye önderdirler. Hayırdan da yüz çevirirler. Başları deve hörgücü gibidir. Bunlar cennete giremezler ve kokusundan duyamazlar. Halbuki cennetin kokusu şöyle şöyle mesafeden duyulur.